Very good. Very good. Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalıyız. <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar Cenk Dereli ve Volkan Taşkın. Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Merhabalar Açık Mimarlığa hoş geldiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Bugün stüdyoda dört kişiyiz. Evren Uzer şehir plancısı ve akademisyen ve anne. Kendisiyle birlikte mimarlığın tüm hallerine dair konuşmalar Açık Mimarlık'ta. Mimarlık ve kadına dair konuşmalar üzerine bir program serisi yapıyorduk. İki hafta önce podcastlerden de ulaşabilirsiniz Açık Radyo'nun sitesinden. Program yapmıştık. Konumuz Seda Kayım'dı. Şimdi buna devam edeceğiz. Merhaba Evren, hoş geldin. Merhaba. Ee, iki, i̇ki hafta önceki programda birazcık bahsetmiştik. Burada bizi kadın mimarların meslek içerisindeki görünürlükleri hem özel sektörde hem akademi içindeki görünürlükleri üzerinden birazcık konuşmaya başlamıştık. Ee, şimdi bu hafta Bilge Kalfa ve Burcu Serdar Köknarla birlikteyiz. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. merhaba. Bilge Kalfa'yı halükar mimarlıktan... Tanırsınız. Burcu Serdar Köknar da MEF Üniversitesi akademik kadrosunda aynı zamanda anonim mimarlıktan Hepinize hoş geldiniz. Bugün aslında biraz onların deneyimlerine temas edip biraz bir dizi üzerinden konuşacağız gibi bir kurgumuz var. Bakalım nasıl olacak deyip. Evet, bence güzel olacak. Evet. Geçen hafta geçen programda daha doğrusu geçen hafta değil geçen programda ile Seda Seda'nın bir yazısı üzerinden ve e, mimarların şu anki sektördeki Durumu yani okulda mimarlık öğrencileri neredeyse yüzde elli beş yüzde altmış civarındayken kendi pratiğine sahip olan kadın oranı bir anda yüzde on beşe düşüyor. Aynı durum biraz daha iyi olmak kaydıyla şeyde akademide de benzer bir görüntü veriyor. Bunun nedeni nedenleri üzerine biraz konuşmuştuk biraz aslında bunu sorularla açmak. Biz ilk konuşan değiliz bu konuyu ama e, yeni sorular belki ekleyebiliriz kendi e, çapımızla diyorum. Şimdi ikinizin de benzer deneyimleri var. Akademide deneyimleriniz oldu. Özel sektör içinde bu dişi çarklar arasında didinen iki birey olarak da deneyimleriniz olmuştur. Evet. bize de daha önce bir araya gelip bunlardan da bahsettik. İsterseniz bunlar üzerine biraz konuşalım. Siz nasıl bir deneyim yaşadınız ve bunun... ...bu görünürlükten bahsetmiştik... ...giriş konuşmasında... ...bunun ne gibi olumlu olumsuz... ...hatta farkındalığı olmayışı üzerine de... ...ilginç noktalar gelmişler... ...neler söylemek istersiniz hmm. diyelim... Ben anlatayım mı? Burcudan <gülüyor> <Evet. Tamam. gülüyor> başlayalım... Ee, bu konuyu tartışmaya başladığımız zaman... ...aslında... E, ...böyle ikilik üzerinden... ...konuşulmaması gerektiğini... ...düşünüyorum... ...önce onu söylemek istiyorum... ...daha çok hani... Çeşitlilik üzerinden ve farklılıkların ortaya çıkabilmesini hı hı. daha çok hani konuşabilmek iyi olur diye düşünüyorum. Ee, önce bunu bir söylemek istedim. Benim böyle çok değişken bir kariyerim oldu aslında. Özel sektörde çalıştım, sonra akademide çalıştım, sonra tekrar özel sektörde çalıştım. Kendi işlerimi de bu arada yaptım. Nihayetinde kendi bir şirketim var, bir ortağımla birlikte, bir kadın ortağımla birlikte. Şimdi de MEF Üniversitesi'nde tekrar akademisyen olarak çalışıyorum. Birlikte yürütüyorum iki durumu da. Şimdi bizim şirkete geri dönecek olursak dört kadın olarak başladığımız bir ortam. Ama sadece mekan paylaşmak üzerine başladık. Herkes kendi işini yapacaktı. Sonra baktık ki her şey ortaklaşıyor. Ha, o zaman bunu bir şeye dönüştürelim. Bir şirkete dönüştürelim ve bunun üzerinden gidelim diye. Ve o arada tabii baktık dördümüzde kadınız işte bu böyle... E, ...reflekslerimizin benzediğini, bazen farklılaştığını, işte çevremizdeki durumları farklı e, tartıştığımızı falan düşündük. Böyle bir fark etme durumuna dönüştü bizim için. E, bu süreç içinde yani bu dört senelik falan bir hikaye, beşinci senenin içindeyiz. Şunu anladık biz yani aslında... E, Ana akım mimarlığın hani hep böyle bir sonuca yönelme gibi bir hali var. Yani sonuçta bir yapıya hani e, erişme derdi. Hani bunu tabii şey için söylüyorum. Genel uygulamalar için söylüyorum. Ee, onun değil de biz yaşadığımız sürece daha çok e, e, önemsediğimizi, o süreci daha çok... Dert ettiğimizi anladık. Yani Ki bu, bu senin araya girdim. Tabii Kendi tabii. hayat tercihlerinde de görülebiliyor. Tercih değil belki refleksleri demeliyim. <gülüyor> evet, evet. Boğazcıada da <gülüyor> aslında bir esip bir gidip küçük bir kendine ait bir ada demiştim. Hatta ben daha <gülüyor> evet, önce bunun evet, üzerine evet, konuşurken evet. böyle de bir sürecin olmuştu. Evet. O da benim için yani bütün bu değişiklikleri yapabilme hali e, yani hani bir anne olmama rağmen işte bir ailem. Olmasına rağmen hani bunları yapabiliyor olma hali de bir özgürlük kütü aslında. Tabii bunu bir arada yaptığın kişi de önemli. Yani hani paylaştığın insanlar da muhakkak önemli ama yani o hareket özgürlüğü, başka türlü deney, deneyimleri yaşayabilme hali aslında yani görünür olmak sadece üst seviyelerdenle ilişkili bir şey değil diye düşünüyorum. Yani daha kendini gerçekleştirebilmek yani hani kendi düşünce yapından hareket edebilmek bir hareket özgürlüğünü lü, olabilmesi ama... ve yani aslında tekrar geri döneyim o ana akım sana tarif ettiği ve sana dayattığı hareketlerin dışında hareketler yapabilmek ve onun içinden üretebildiğimizi gördük biz. Ki aslında bu süreç odaklılıktaki refleks farklılığı da enteresan. Daha önce biz Burcu ile bir araya geldiğimizde şeyden bahsetmişti. Üniversitede bu tanıtım günleri olur öğrenciler gelip sorarlar. Mimarlık fakültesi olarak galiba siz bir tanıtım günü düzenlemişsiniz ve gelen çocukların soruları bile o kadar farklıymış ki ben müteahhit olabilir miyim? Bundan ne kadar para kazanırım? <gülüyor> Peki yapılmış binanız var mı sizin gibi? Hani y kromozomu içeren bireylerden daha çok böyle sorular alması da enteresan. Bir yandan da bu ana akımdaki bu üretimin Sistemin size bunu entegre etmesi ve sizin empoze etmesi pardon ve sizin bunun üzerinden bir tahayül gerçekleştiremiyor olamamanız enteresan derken bilgiye merhaba diyemedik. <gülüyor> Sistemde farklı bir tahayyüle sahip güzel bir oluşum halükardan bilgi aramızda ona da merhaba diyelim biraz merhaba. da kendi paralel deneyimlerinden bahseder diye sözü evet. bırakalım. Biraz sesim kısık önce onun için özür diliyorum herkese. Dumanlı sesiniz. Evet evet. Önce bu konu geldiğinde başından beri direndiğim bir durum vardı. O yüzden de öncesinde buluşmayı talep ettim. Çünkü böyle bu kadın, mimar falan deyince çok ürktüğüm bir şeyle işaret edilme hali. Hep bundan bahsetmek istiyorum. Ee, bir kere ben mimar dendiğinde bile gerilen bir insanım. O yüzden... E Kadın mimar deyince daha da korktuğum bir şeye dönüşüyor bu. İşleme gibi de aslında evet. ve durumu yani da Yani bir dakika ben mı? mimar mı oldum falan endişesini hala taşırken ama şimdi bunları düşünüyorken ve konuşurken aklıma aklıma şu geldi diyeceğim komik olacak ama hani birkaç yıldır mimarlıkla uğraşıyorum ama 31 yıldır kadınım. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla hani kadın olma hali üzerine konuşabilirim. Bunun yanında mimarlık da ekleniyor. Bu nasıl bir şey? Belki bundan konuşsam. Daha rahat ederim gibi hissettim şimdi yani bir kadınım evet ve mimarlık mesleğine yeni yeni adım attım filan gibi bir durum var. Ee, o sayılara bakınca yani ben de şaşırdım ben gerçekten çok böyle ne oluyor ne bitiyor değil kendi heyecanıyla iş yapan filan bir tipim ve böyle işte yüzde yirmiye düşüyormuş mimarlar odasına kayıtlı mimar kadın sayısı evet. mezun olandan sonra falan. Ama sonra etrafımdaki bir sürü kadın arkadaşıma baktığımda da bir yerlerde çalışmayı seçiyorlar. Ee, kendi de zaten kayıt olmana gerek kalmıyor mimar odasına filan. Bunun nedeni de belki bir tür e, bu böyle bilmiyorum belki bir korku var bununla ilgili. Belki bir endişe var ya da bu bir seçim hiçbir fikrim yok. Ama bir korku varsa diye sadece söylemek istiyorum hiç öyle korkulacak bir şey yok. Çok eğlenceli, <gülüyor> keyifli falan böyle herkesin de... Yani bence hatta kadınların böyle seve seve de yapabileceği falan bir durum var ortada. Yani bu işi olumlamak <gülüyor> istiyorum. Çünkü olumsuz taraflarından bahsetmenin e, çok da böyle hoşuma gitmeyeceğini hissediyorum. Öyle bir tam ne diyeceğim bilemiyorum şu an ama ben çok keyif alıyorum açıkçası yaptığım işten. Bunu söyleyebilirim. Bir yandan da şu enteresan, bilgi hiçbir zaman... Gamze İşcan'la birlikte Halukör'ün kurucularından biz iki kadın bu yola baş koyduk gibi bir duruşu olmadığını ve hatta bu insanlar tarafından empoze edilecekçe, dayatıldıkça hatta sözü geçtikçe tuhaf hissettiğinden bahsediyor. Evet. O da ilginç bir durum. <gülüyor> Aslında Hani bunu bir üst kimlik olarak taşımayıp o kadar ben bunun içinde yaşıyorum ki bu zaten bir refleks olarak benim işlerime yansıyor. Durumu ben isterleştirdim ve işlerimi evet. isterleştirmiş durumda Artık demiştim. Her ikiniz için de zaten... Firmalarınızın kuruluş döneminde zaten bunları hiç düşünerek, iki kadın, üç kadın, evet. beş yo, kadın bir yo, araya gelelim bir meselesi şey değil olmadı. zaten. Birlikte çalışabileceğinizi düşündünüz. Benzer düşünüşlerdeki insanlar ama belki deneyimleriniz orada değişiklikle evet, şey, evet. yani hal o, almış olabilir. O firmaların. ister istemez birçok farkındalığı getiriyor yanında. O ilginç bir şey. Hı -hı. Karşılaşmalarla değil mi Bilge? Bu evet. söylediğin şey vardı, oraya girdim yine Burcu. ...bir dergi edisyonu üzerine... ...konuk yazarlarla birlikte çalışmışlar... ...ve en son çıkan ürüne baktığımız zaman... ...hemen hepsi kadın... ...neyse iyi oldu... ...demek ki bir refleks olarak da böyle davranmış... <gülüyor> ...bu da enteresan bir durum. Evet, evet. Ee, bir de yani şey bu mesleğin... ...hani iş yapılan bölümünde... ...işte Erk e, hakimiyeti üzerine çok... ...aramızda da konuştuk... ...öyle bir durum evet. var... ...kolayca değişebilir bir durum da değil belki de yani... ...çünkü... E, bir şekilde fiziksel bir aslında ayrım da var işin içinde. Çünkü güç gerektiren bir durum da var. Yani işte ne bileyim cephe kaplaması yapmak denen şey. Belki öyle bir şey var. Yani belki Avrupa'da vardır e, kadın işçiler ve hani eğitimlidirler de eminim. Ama Türkiye'de durum bu anlamda farklı. O yüzden bizim karşılaştığımız insanlar çoğunlukla evet erkek. Ama bunun içinde hani mimarlık mesleğini sorgularken orada sürekli bu erkek hakimiyetiyle karşılaşıyor olmak problemli mi dersek bence yani hiç gerçekten kendimi kadın erkek falan değil gerçekten insan bile demeden yani hani bir durumların içinde kaybolmuş bir biri gibi hissediyorum kendimi ve o zaman zaten onu öyle sorgulamadığım için belki rahat ediyor olabilirim. Ee, ama hani sorgulamakta da şu an zorlanıyorum ama varım yani buna da hani niye böyle bir şey ee, ...diye ben de soruyorum yani... ...niye bunun... ...bu sorunun cevabını vermeye çalışıyorum... Pardon. ...kısa bir ara verelim... ...bir şarkı arası... ...Süzyen'de Ben Şiz'den... ...Happy House gelsin... ...sonra devam edelim... ...Açık Mimarlık'ta Evren Uzer Bilge Kalfa... ...ve Burcu Serdar Köknerle birlikteyiz... ...az sonra devam edeceğiz. <gülüyor> Merhabalar Açık Mimarlık'tayız. Ben Yağmur Yıldırım. Bugün stüdyoda Evren Uzer, Burcu Serdar Kökner ve Bilge Kalfa ile birlikteyiz. En son Bilge Kalfa bu kadın meselesi üzerinden konuşurken Erkibi bu erkin erkeğe ait olma durumu üzerinde ...mimarlar ya da kadınlar olarak farklı kimliklerde yaşadıklarından bahsediyordu. Aslında biz konuşmanın başından beri şunun üzerinde duruyorduk. Bu bir kategorileştirmeye doğru gitmesin. Bu sadece kadınların meselesi değildir. İmtiyazlar, ayrıcalıklar bunların hep üzerinde durduk. Aynı zamanda farklı da parametreler var. Peggy McIntosh'un bir... Checklist, kontrol listesi diyeyim aslında vardır. Bununla ilgili sözü ben evrene bırakayım. Hı hı. 26 maddelikti sanırım hı hı. Bir liste. E, yani o yazının içerisinde o da başka bir bir sürü liste var. 90'da yazmış olduğu bir Peggy McIntosh'un bir makale var, beyaz imtiyazı üzerine e, ırklar arası e, imtiyaz farkında beyazların yani çok çok özet haliyle e, ırk arası olan... Iı, ...ırk ayrımcılığına... Iı, ...sistemik olarak görmediklerini... ...bireysel durumlar olarak gördüklerini... ...kendileri deneyimlemedikleri için... Iı, ...söyleye başlıyor ve... Iı, ...kişilerin kendi imtiyazlarını... ...ne konularda imtiyazlı olduklarını... Iı, ...dikkat etmeleri... ...bunun üzerine bakmaları gerektiğini... Iı, ...söylüyor. Kimlik imtiyazı... ...dediği şey de ne? Kişinin işte... ...kimliğinin doğasından dolayı... Iı, ıı, ...elde ettiği... ...kazanılmış ya da faydalar. Bunlar ırk, cinsiyet, din... E, yapabilirlik, cinsel yönelim, sınıf, refah olabilir. Mesela e, biz Türkiye vatandaşı olduğumuz için sınırların bizi yeterince bir Avrupa Birliği vatandaşı kadar e, erişim açık olmaması falan gibi durumlar. E, o aynı şekilde bir sürü liste var demiştim. E, erkek kadın ayrımı açısından da erkek imtiyazı üzerinden de e, çok bahsediyor. Mesela e, listenin en başından bir iki maddeyi okuyayım istersen. E, hı hı. Bir işe alınma olasılığı kadın adaylara göre e, kadına, başvuran kadın adaylara göre daha yüksek. İş arkadaşlarının e, işini cinsiyetinden dolayı aldığını düşünme ihtimalleri çok düşük. İşinde yükseldiğinde bunun cinsiyetle ilgili ol, olma olasılığı e, yok gibi. Çocuk sahibi olmamayı seçerse erkekliğinin sorgulanması. E, durumu söz konusu değil. Bu Çocuk. aslında biraz da şey gibi alışveriş listesi gibi. Şey gibi de maddeler vardı. Hani hoşuma da gitti. Ben hiçbir zaman gardırobumdaki kıyafet seçimleriyle yargılanmadım. Evet hayır işaretliyorsun. Hani Evren'in söylediği madde aslında öyle de kurgulanmış maddeler. Aha. Yani bu böyle uzayıp gidiyor aslında. Bir, bir sürü linki sanıyorum zaten verebiliriz. Burada çok onunla ilgilerimiz yok ama hepimizin e, kendi kendimizi e, böyle bir kontrol etmemiz gereken durumlar var. Bir tane ufak bir egzersizi var. Bir Sayfanın içerisine bir kolona imtiyazlı olduğumuz konuları, bir kolona da olmadığımız konuları yazıp bunları ikili gruplar halinde konuşmak, sadece ortaya çıkarmak, farkında olmak. E, bu neyi getiriyor? Ben bir konuda imtiyazlıysam, e, yani suçluluk duymak değil de bununla ilgili olumlu bir şeyler... ...yapmaya uğraşmamı gerektiriyor. Ne yapıyorsam hayatımın her alanında. Bu olumlayıcılık aslında Bilgen'in söylediğiyle de biraz bağlanıyor. Hani ben hiçbir zaman fişleyip gösterip hani böyle bir şekilde var oluyorum gibi değil. Bunun olumlayıcı taraflarını alıyorum Hatta üzerinde bile durmuyorum gibi ki bu bir yandan da bunun öncesinde bir yüzleşme gibi. Hı -hı. Ben listeyi gördüğümde herkes şapkasını önüne alsın gibi evet. bir liste demiştim <gülüyor> evet. hatta. Evet. Öyle de bir yanım var aslında. Şöyle de eleştirilmiş bu arada. Bu aslında kadını victimleştirdiği için diyeyim, kurbanlaştırdı. bu söylediğimiz yere tekrar geliyoruz. Bu yüzden de eleştirilmiş diye ama bunu yazan Peggy McIntosh'tu galiba kendi review'unu. Ben hani böyle düşünmüyorum ve aslında bir farkındalık yaratmak ve bir iyi kadımı olarak görüyorum diye. Hı hı. Aslında buna şahıs olarak ben de katıldığımı söylemeliyim. Evet bir de kendi aramızdaki konuşmalarda hep şeye de geldik yani imtiyaz diye konuşuyoruz. İmtiyaz bir konuda imtiyazlı olmak her konuda imtiyazlı avantajlı olmak anlamına da gelmiyor. Ee, erkeklerin de cinsiyet nedeniyle üzerlerinde pek çok ağırlık var. Ama biz şu anda bu programlar serisinde kadınlar üzerine kadınların meslek <gülüyor> durumuna odaklandığımız için böyle bir taraflı bir şekilde bakıyoruz. Biraz e, belki her konuda çeşitliliği arttırmak için Kendimiz nerede duruyoruz'u biraz daha dikkatli bakmak ve bunun için bir diyalog yolu açmak belki hepsinden önemlisi. Yani bunu konuşuyor olmak. Hem başka durumların işte alternatif üretimlerinde mümkün olduğunu söyleyebilmek. Herkesin kendine göre başka başka yollar deneyebileceğini tekrar tekrar konuşabilmek. Ve mümkünse bunu... Herkesle konuşabilmek. Hı hı. Yani sadece kadın kadına değil de herkesle konuşabilmek. Hı hı. Yani ben hani bunları arıyorum genellikle. Yani hı hı. biz arıyoruz yani anonimde çok tartıştığımız bir şey böyle hep önümüze koyduğumuz bir konu. Ben bu imtiyaz meselesi üzerine düşünürken daha çok mesela şeyler artık çok destek ve teşvik eden bu imtiyazlardan dolayı kaybettiğin meslek içerisindeki o kariyer... E, farklarını sübvanse etmeni sağlayacak destek ve teşvikler kadınlara özel olarak yapılmış olanlar bana hiç Tuhaf gelmiyor mesela ve hatta kota filan gibi şeyler de çok tuhaf gelmiyor. Sadece belki bunu tabii tartışabiliriz. Belki şeyin programın en sonu için çok açılmayacak bir <gülüyor> noktaya bastım ama, ama belki de iyi tartışmalı oldu. Olabilir. <gülüyor> evet. Tartışmalı olabilir. Tartışmalı evet. yani Bunu konuşabiliriz çünkü mi? ben bunun zaman içerisinde değişebileceğini ve gerçekten hani bir süre sonra kadın erkek LGBT ya da hani başka konular üzerine konuşmayıp gerçekten o mimarlığın oradan çıkan işin. Ve o işin üretimi üzerine daha çok konuşabileceğimiz noktaya gelebilmek için e, adaletli bir e, zeminde duruyor olmamız gerektiğini düşünüyorum. Şu an o zeminde değiliz. Ben yani belki bunları biraz da böyle evet, iteklememin evet. nedeni o. Bunları evet. konuşmayı iteklememin nedeni o. Ama Doğru. Şeyde e, genel olarak ana akım e, mimarlığın üretildiği ortama çok işaret ediliyor olması. Sürekli hani onun öne çıkarılıyor olması da aslında... ...bu imtiyazlı durumu yaratıyor bir taraftan. Yani mimarlık için düşünüyorum Kendini bunu. kategorileştirdiğinden de daha önce bahsetmiştik. Yani, evet, öyle bir şeye dönüşmüş oluyor. Yani onun içerisinde böyle nişler içerisinden söz söylemek... ...bence bunu değiştirebilir. Yani hani biraz daha cesaret belki e, aramak lazım. Bilge'nin de söylediği <gülüyor> evet, gibi. Evet, Bilge de bunu söyledi Aslında bugün Bilge ve Burcu'yla biz iki deneyime temas etmek... <gülüyor> niyetim dedik naif de oldu. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ağzınıza <gülüyor> sağlık diyelim. Açık mimarlıkta kadınlar üzerine söz söylemek isteyen Evren birlikte program serimizin ikincisinin daha sonuna geldik. Burcu Serdar Köknar ve Bilge Kalfa ile birlikte hepinize teşekkürler. Ben Yağmur Yıldırım. Pegim Mekin Tuş'un listesinden bahsetmiştik. Bir erkek imtiyazlar çek listesi kontrol listesi Kesinlikle. olarak çevirebilirim galiba. Twitter'da açık mimarlık adresindeyiz. oradan paylaşacağımızı düşünüyorum linki. Hı. Hoşça kalın. İyi günler dilerim. Very good. Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalıyız. <gülüyor>